Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Geçen haftaki soruları hızla sormaya devam edeceğiz. Efendim sorulmuş, domuz eti dışında başka eti haram olan hayvan var mı? Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Leş, kan, domuz eti bir de Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın etini yemek haramdır. Mecbur kalındığında, aşırı gitmemek kaydıyla bunlardan yiyebilirsiniz dedi. Herhangi bir konuda eğer e, mecbur kalmışsa ölüm tehlikesi varsa, e, mutlaka Allah kolaylık e, tanıyor. Ama şirk konusunda asla Allah e, kabul etmiyor, mazereti kabul etmiyor. Çünkü o, insanın elindeki bir şeydir, gönülle ilgili bir meseledir. Yapamadım, iman edemedim diyemez. Allah'a isyanda güç yetiremedim kendime diyemez. İtiraz etmekte, sabretmemekte kendime güç yetiremedim diyemez. Ama e, zahiri konuda güç yetiremeyebilir. Onun için Allah, e, domuzi, leşi, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanı bile ne yapıyor? Yemeği kabul ediyor. E, mesul sorumlu tutmuyor o anda. Bunun dışında bir e, haram edilmiş hayvaneti var mıdır? E, sahabedin bir Resulullah Efendimiz'e soruyordu. Allah'ın e, haram kıldığı başka hayvanlarda var mıdır? buyurdu. Resulullah Efendimiz iki kelimeyle cevap verdi. Haram olanlar bunlardır. Allah'ın haram kıldıkları. Bir de bir kısmını Allah, insana bırakmıştır, tercih etme hakkını. Bunlara da zararlı ve faydalı denir. Haram denmez. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz, etinin yenilmesi gereken hayvanlar çift tırnaklı olanlardır. Tek tırnaklı olanları yemeyin. Tabii ki mecbur kalınca onları da yiyebilir. Allah haram kılmadığı için bütün hayvanlar için bu böyledir bunu böyle anlamak gerekiyor Resulullah Efendimiz kendi başına tek başına haram kılma yetkisine sahip olmadığından dolayı Allah neyi haram kılmışsa onu haram kılar ama zaman zaman herhangi bir şeyi yasaklayabilir sonra serbest bırakabilir faydalı olanı söyleyebilir zararlı olanı söyleyebilir ee, mesela bir yerde yemeğe gittiğinde e, ona keler eti ikram edilmişti buyurdu. Sofrada keler eti vardı. Keler, kertenkele demektir. Tam elini uzatırken e, biri söylüyor Ya Resulullah onun neyin et, ne eti olduğunu biliyor musun? Ne etidir dedi. Bu keler etidir dediler. Elini geri çekti. Sahabe de elini geri çekti. Siz dedi, e, yiyin. Ben yemeğe alışık olmadığım için bunu yiyemiyorum ama siz buna alışıksınız yiyin, yani haram değildir. Ee, onun için Allah'ın haram kıldığından başka e, bir et için haram denmez. Yalnız zararlı denebilir veya faydalı denebilir. Ee, Allah'ın ölçüsü böyledir. Evet. Efendim Mahmut Akkoş göndermişti. <gülüyor> Selamun Aleyküm Hocam. Bir tane sualım olacak. Evet. Size maydas. Size Maide Suresi 68. ayeti rica etsem açıklayabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. Evet. 68. ayet, El kitabın e, kitaplarına uymadıklarıyla ilgili bir ayettir. Eğer bunu izah etmeye çalışırsak, bu bir tefsir olur. Ayetler mutlaka birbirini tefsir eder. Arkadaş, e, 62. ayetten itibaren 88'e kadar ayetleri okursa Allah onu zaten, o 68. ayeti de beyan etmiştir. Neden kitaplarına uymadıklarını, neden iman etmediklerini, neden gazaba uğradıklarını Allah beyan ediyor zaten. Açık, apaçık ayetleri birbirini tefsir ediyor. 62'den 78'e kadar arkadaşlar baksınlar, onun da tefsiri zaten vardır. Allah beyan etmiş yani. Efendim Ali Cengiz göndermiş göndermişti. Hayırlı akşamlar hocam. Öncelikle tüm annelerin ve anne adaylarının anneler günü kutlu olsun. Sorum şu olacak hocam. Dövme yapmak haram mı? Evet. Bir şey haram diyebilmek için Allah'ın haram kılmış olması gerekir. Mesela buna e, haram derken, nasıl bir gerekçe gösteriliyor? İnsanın kendisine azap etmesi olarak anlaşılır, anlaşılıyor. Gerekçe olarak da bunu yani mutlaka her şeyin bir sebebi var, sebep olarak da bunu gösteriyorlar. Hatta dövme yapış birine işte dövmeyi çıkar diye söylüyorlar. Böyle söyle bu ayrı bir azap olur, onu çıkarmaya çalışmak ayrı bir azap olur. Dövme yapmak doğru değildir demek lazım haramdır demek değil, doğru değildir. Hem kendine azap etmiş oluyorsun, hem Allah'ın yaratmış olduğu e, vücudu herhangi bir şekilde e, değiştirmiş oluyorsun, bir değişiklik yapmış oluyorsun üzerinde. E, bunun için e, haram diyemiyoruz, doğru değildir diyoruz. Ama yapmışsa herhangi bir sorun olmaz. Onunla e, abdeste alınır, de yapılır. Orada herhangi bir sorun olmaz. Ama yapmak doğru değildir, diyoruz, diyebiliriz, haramdır, diyemiyoruz denmez. Aynı şekilde mesela elimizde kana yapıyoruz, o da e, geçici de olsa uzun bir süre kalıyor üzerinde. Herhangi bir şeye mani değiller, mani olmaz. Kulun mutlaka haddini bilmesi gerekir. Allah ayet-i buyuruyor, kimdir o dilini evrip çevirip, kıvırıp, şu helaldir, bu haramdır diye buyuruyor. Allah mutlaka ona gazap eder ve onu lanetler. Allah adına konuşunca böyle. Onun için haram olan bir şeye helal demek nasıl küfür oluyorsa, haram olmayan bir şeye de haram demek öylesine küfür olur. Onun için bu konuda dikkatli olmamız gerekir. Haram değil. insana zararlıdır, iyi değildir diyebiliriz. Doğru değildir, güzel değildir diyebiliriz. Haram diyemiyoruz. Efendim Feyzi Tanrı kulu göndermiş. İnsan Allah'ın huzurunda nasıl durmalıdır, kendini Allah'ın huzurunda nasıl görmelidir? Allah razı olsun sizden. Kendini Allah'ın huzurunda evet nasıl bulmalıdır, nasıl durmalıdır? Herhangi bir şeyi düşünmesi, tefekkür etmesi doğru değildir. Herkes Allah'ı Rabbini bildiği kadarıyla iman eder, iman ettiği Rabbinin huzurundadır. Öncelikle söylemesi gereken şey nedir? Beni yaratan Rabbim demesi gerekir. Beni yaratan Rabbim. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Beni yaratan O'dur. Bütün nimetleri ihsan eden O'dur. Kendinden bana hayat veren, varlık veren, güzelliğini veren, isimlerini veren O'dur. Ben bütünüyle O'na ait. Kendini bütünüyle O'na ait görmesi gerekir. Dolayısıyla da beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip Huzurda öyle durması gerekir. Gayesinin Allah'a abd olmak olduğunu, iman etmek olduğunu, Allah'ı sevmek olduğunu bilmesi gerekir. Bütün varlık üzerinden, kendi üzerinden öncelikle Rabbini sevmesi gerekir. Anladıkça, tanıdıkça sever. Rabbinin işini anladıkça, hikmetle bakıp o hikmeti gördükçe sever. Dolayısıyla Huzurda dururken, beni yaratan Rabbimin huzurundayım, demesi lazım. Evet. Efendim, bir izleyici sormuş, Rabıta ile ilgili görüşleriniz nedir? Rabıta ile ilgili. Evet Rabıta, gönlü rapt etmek demektir. Hatırlamak demektir. Unutmamak demektir. Gönül itibarıyla beraber olmak demektir. Bunun bir manevi boyutu var, bir de herkesin anlayacağı gibi zahiri bir boyutu vardır. Zahiri boyutu nasıldır? Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, salihler anıldığında, hatırlandığında, oraya Allah'ın rahmeti iner. Sadece hatırlamakla rahmet iniyor. Ama Allah'ın sevmediği birini hatırladığında rahmet iner mi? Rahmet inmez. Rabıta, aynı zamanda bir Allah dostunu hatırlayıp onun gibi olmaya çalışmak demektir. O'na uymak, O'nun gibi olmaya çalışmak demektir. Bu kula neyi kazandırır? Allah ile beraberliği kazandırır. Kulluğu kazandırır. Manevi boyutu nasıldır? Ruh mutlaka eğer e, o Allah dostuysa üzerindeki o benlik perdesi, nefis perdesi nurlanmıştır, kalkmıştır. Bütün şiddetiyle o nur üzerinde tecelli ediyor. Sadece O'nu düşünmekle O'nun gönlünü O'nunla beraber etmiş olur, ruhlar beraber olmuş olur. O'nun üzerindeki nur, o Allah'ın isimlerin tecellisi, onu da tecelli eder. Neden mürşidini düşününce öyle muhabbete gark olur, farklı bir hal alıyor? Bundan dolayıdır. Bu manevi tarafı, manevi boyutudur. Anlasa da anlamasak da bu böyledir. En azından neyi anlamak gerekiyor? Salihler anıldığında onu hatırladığı için oraya Allah'ın rahmeti indi. O gönüle Allah'ın rahmeti indi. Gönlüyle hatırladı çünkü onu. Ee, söylemiştim daha önce, yer şirk diyenler vardır. Diyelim ki böyle bir Allah dostunu, veliyi, bir peygamberi düşünmedi. Neyi düşünecek? Kimi düşünecek? Herhangi birini düşünecek. Ya da yanlış şeyler düşünecek. Rabıta aynı zamanda onu yanlış düşüncelerden alıkoyar. Nefsani düşüncelerden alıkoyar. Evet, şeytan ne yapıyor? Onu düşünme, benim sana gösterdiğim fikri, düşünceyi, onunla meşgul ol, onu düşün. Hangisi daha doğru? Bir Allah dostunu düşünmek mi doğru, yoksa başka bir şeyi düşünmek mi doğru? Onun gibi olmaya çalışmak mı doğru, yoksa başka şeyleri düşünmek mi doğru? Allah akıl vermiş, aklımızı kullanmamız gerekir. Evet. Efendim, Evet, SMS yoluyla göndermişler. <gülüyor> Muhammed Hocam, mürşidinize nasıl tabi olup, mürşidimize nasıl tabi olup, nasıl Allah'a uslat ederiz, ulaşırız? Evet. Tabi olmak demek, onun kulluğunu kabul etmek demektir. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum demektir. Bunun imaneti gibi iman etmek istiyorum. Bunun Allah'a teslim olduğu gibi, Allah'a teslim olmak istiyorum. Allah'a karşı edepli olduğu gibi ben de Allah'a karşı edepli olmak istiyorum. Allah'ı bildiği, tanıdığı, sevdiği gibi Allah'ı bilip, tanıyıp, sevmek istiyorum." Dediğinde onu müşidi olarak kabul etmiştir. Yok bunu başka biri için söylerse, başka biri derken yani müşidi kameli olmayan, veli olmayan, veli müşidi olmayan biri için söylerse ben de bunun gibi olmak istiyorum dediğinde o onun olmuş olur. Tabiyet böyledir. Tabi olmak böyledir. Tabi olmak onun izinde adım adım yürümektir. Eğer o Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a tabi olmuş, onun izinde yürümüşse, sen de ona uyduğunda, ona tabi olduğunda Resulullah Efendimiz'e uymuş oldun. Dolayısıyla Allah'ın kitabına, Kur'an'a uymuş oldun. Gaye de budur. Evet, meşrikten gaye, Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Allah'ın kitabına uymaktır. Kul olmak için onu örnek olarak alıyorsun. Evet. Efendim Zuhal Çınar sormuş, melamilik hak yol mu? Melamilik hak yol mu? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, her gönülden Allah'a bir yol gider. Bu özel yol. Bir ana cadde vardır, Allah'ın şeriatı vardır. Bir de o şeria, o ana yolda şeriatta yürürken her gönülde özel bir yol, yani o yolu kendisi özel olarak giriyor. Kendi fıtratı nasılsa yolu yürürken de öyle yürür. Yani biri koşar, koşarak yürür, biri yürüyerek yürür, biri düşe kaka yürür, biri yürürken dinlene dinlene yürür. Evet misal veriyorum böyle. Yolların çok olmuş olması o gönül halinin farklı farklı oluşundan dolayıdır. Herhangi birine hak, ötekine batıl demek doğru değildir. Mesela meramelik yolu nasıl bir yoldur? Kendini lövmeden. Bu yol e, zor bir yoldur yalnız. Onu önce söyleyin e, kardeşimize. Nasıl bir zor bir yoldur? Kendi nefsini lövmetmek öyle kolay değildir. En güzel, en doğru yaptığı halde kendini yanlış yapıyor göstermek. Bize göre bu doğru olmasa da e, örnek olması gerekirken yani ile de ben e, kötü bir haldeyim. Kibirden korunmak için yapılıyor tabi bu. Nefis herhangi bir şekilde e, benlik üretmesin, ben demesin, insanlar onu takdir etmesin. Takdir ederse benliğe kibre düşme tehl tehlikesi vardır. Özellikle benamilik yolunun e, özelliğidir bu. E, kendini lövmeden, küçümseyen, e, övülmesine müsaade etmeyen, bize sorulsa biz tam bunun tersini düşünüyoruz. İnsanın örnek olması gerekir. İnsan ona bakınca ne güzel mümin, ben de böyle olmak istiyorum demesini istiyoruz. Ama bu yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey değildir. Ama bu yolu takip etmek çok zor bir şeydir. Nefis büyük zorluklar çıkarır orada, büyük sıkıntılar çıkarır. Yolu gitmek gerçekten zor şeydir. Her ne olursa olsun mutlaka bizim için bir ölçü olmalıdır. Ölçü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O ne yapmışsa, nasıl yapmışsa en doğru yol, en kestirme yol odur. Bunu da böyle bilelim. Hangisi daha çok ona benziyorsa tercih etmemiz gereken de o yoldur. Resulullah Efendimiz sahabesini Kur'an ile yetiştirmiştir. Güzel, Ahlakıyla, örnek aklakıyla, rahmet oluşuyla, hoşgörü göstermesiyle, hilm göstermesiyle, rauf ve rahim oluşuyla onları yetiştirmiştir, onları büyütmüştür. Ee, bize de düşen e, böyle bir yolu tercih etmektir. Evet, yol hak yoldur. Yol hak yoldur ama bize göre camil e, yol, evet, Resulullah Efendimiz'in yoluna en çok benzeyen yoldur. Bu da benziyor mu? Elbette ki bu da benziyor. Ama bu da başka bir yol, hak yoldur. Efendim bir izleyici sormuş, insanlarda günah yazılması ne zaman başlar? İnsanlarda günah yazılması ne zaman başlar? Alimlerimize göre bu buluğa erdiği andan itibaren başlıyor. Bize göre ana karında başlıyor. Nasıl ana karında başlıyor? Çocuk, ana karnındayken, anasının üzülmesinden, ağlamasından, sıkıntısından, mutluluğundan mutlaka etkileniyor. Bu durumda onda benlik oluşmaya başlıyor. Çocuk doğdu, kendini bilmeye başladı. Zaten hemen annesinin memesini emmeye başlar. Bir süre sonra, bu bana aittir der. Annesi için bu bana aittir der. Annesini kıskanmaya başlar. Başka çocuklar annesinin kucağına gittiğinde hemen itiraz eder. Ağlar. Ne dedi? Benlik oluşmaya başladı. Zaten bizim nefis dediğimiz benliktir. Benlik oluşmaya başladı. Benimdir dedi. Bu anne benimdir dedi. Sonra oyuncaklar benimdir der. Sonra şu benimdir, bu benimdir der. Biz buna günah demesek de bu onun gönlüne perde olur. Anne baba çocuğunu büyütürken, yetiştirirken, o yetiştirme ile de aynı şekilde çocuk etkileniyor, Günahı yazılmıyor ama onun gönlüne yazılıyor. Büyüdüğünde ana baba, kardeşleri, arkadaşları onun gönlüne tabi onun kabul etmesiyle bir şeyler yazmıştır. O anda da çocuğun bir tercihi var mıdır? Gönlüne alıp almama tercihi var mıdır? Elbette ki vardır. Nereden bunu anlamamız gerekir? Çocuğa şunu şöyle yap diyorsun, o tam tersini yapıyor. Ne diyor? Ben sen değilim diyor. Ben benim diyor. Senin söylediğini yapmak zorunda değilim diyor. Bu arada o tercih yapıyor. Ben senden ayrı bir başka bir varlığım diyor. Yani ben senin aklınla hareket etmek zorunda değilim. Senin her söylediğini kabul etmek zorunda değilim diyor. Bu fıtrat itibariyle bu fıtratı Allah ona vermiş. Kendisi için doğru olanı kabul ediyor, yanlış olanı kabul ediyor onun için. Mesela bir çocuğa bakıyorsun ki çok böyle mülayimdir, çok böyle e, merhametlidir, söz dinler, e, yardımseverdir. Bir başkasına bakıyorsun ki tam tersi nedir? Tercihi kendisi yapmıştır, kendisi yapıyor. Biri sıkıntı yaşar, öteki nimet içindedir. Biri hastalık yaşar, öteki hiç hasta olmaz. Arada fark vardır. Derece itibariyle de aynı şekilde böylesine fark vardır. Bloka erince artık o e, melekler onun yaptıklarını yazmaya başlar. Bu sefer neye göre yazar? Yani doğruyu yanlışı neye göre yapar? Onun gönlüne yazılmış olana göre yapar. Dolayısıyla e, doğuştan itibaren hatta ana karından itibaren o gönüle bir şeyler yazılmış. Deftere yazılmamış ama gönlüne yazılmış. Daha sonra deftere yazacakları da yazılacağı da o gönül haline göredir. Onun için çocuklarımızı yetiştirirken Allah'a bir kul olarak hazırlamamız gerekir. Öyle yetiştirmemiz gerekir. Ee, öyle ki her konuda Allah ne dediyse hak odur, doğru odur, güzel odur. Öyle yapmamız gerekir. Analar, babalar ee, çocuklarına bana uy dememeleri gerekir. Allah böyle emrediyor. Hep beraber Allah'a itaat edeceğiz. Resulüne de tabi olacağız deyip öğretmeleri lazım. Herhangi bir konuda Allah'ın e, men ettiği bir şey söylersem onu yapma demesi lazım. Güzel olmayan bir şey yaptığımda sen bana uyma. Rabbine uy. Hep beraber Rabbimize uymamız gerekir demesi lazım. Senin Rabbin, benim de Rabbim Allah'tır. Ben senin Rabbin değilim demesi gerekir. Çocuğun böyle yetişmesi gerekiyor. Yani çocuğu böyle yetiştirirsen ne olur? Şefaatçi yetiştirir. Ümmete önder, imam yetiştirmiş olur. Hidayetçi yetiştirmiş olur. Evet. Efendim Mehmet Özçiçek sormuş. Selamünaleyküm. <gülüyor> Hayırlı geceler hocam. Sabah namazına kalkamıyorum. Ne yapmam gerek? Allah razı olsun. Her şey gönülde bitiyor, e, niyette bitiyor. Çok önemli bir işimiz olsa, bu insanın özelliği gelir, çok önemli bir işimiz olsa, akşam uyurken saat üçte uyanayım. Uyanmam mutlaka lazım, uyanmazsam olmaz. Uyanmazsam çok büyük bir zarar ederim derse, bu durumda akla, beyne, hafızaya, onu kaydetmiş olur. Saat üç olduğunda şak diye uyanır. Çünkü onu öyle e, ayarladı. E, Tabii ki kurdu yani öyle. Onun kurulması gerekir. Ama uyansam da olur, uyanmasam da olur, önemli değil. Dese ya da e, uyansam iyi olur. Uyanamaz. Ne yapması gerekir? Onu kurması gerekir. E, bir kere kardeşlerimiz yapsınlar, görsünler. Olmazsa olmaz. Uyarmazsam, kaybederim. Yani böyle bir endişeyi taşıdığında o saatte mutlaka uyanır. Efendim SMS soruyla göndermişti. Bir kardeşimiz sormuş. Hocam düğüne gidip oynamak günah mı? Demiş. Evet. Düğüne gitmek günah değildir. Oynamak günah değildir. Günah olan şey kadınlar, kadınlarla erkeklerin iç iş işte olmasıdır. Haram olan şey budur. Buna riayet etmeleri gerekir. Ayrı e, olmaları gerekir. E, düğündür. Elbette ki sevinilmesi gerekir. E, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamasından bunu biliyoruz. Düğünü seyretmiştir. Aşağıhanemizle beraber seyretmiştir. Bütün alimlerimiz bunu biliyor zaten. E, hatta bir seferinde aşağıhanemiz e, düğüne e, giderken e, sormuştuk. Yani bunun niçalgı falan yok. E, Çalgı Onların e, çalgısı defti, Araplarınki, Arba'nın yani. E, niye çalgı yok? Yani sizin düğünleriniz böyle oluyor diye sormuş. E, Bunlar men etmemiştir, hatta... E, ...sevilmenin doğru olduğunu, güzel olduğunu söylermiştir. Sevinilmesi gereken bir gündür. Evet, oynamak da e, haram değildir. Düğün salonuna gitmek de haram değildir haram olan şey kadınlarla erkeklerin iş işte olmasıdır. Ayrı olduğunda evet, e, sevinilmesi gerekir, dua edilmesi gerekir. E, böyle bakıp, böyle anlamak gerekiyor. Yoksa e, bazılarının düğün salonuna gitmek haramdır, yok davurun sesi haramdır, yozduruların sesi haramdır. E, böyle e, söylemekle sanki böyle e, dindar e, görüntüsünü vermeye çalışıyor. Hatta öylelerini biliyoruz ki, kızının düğüne gitmemiştir. Düğün salonundadır diye. başka mesela bir imam biliyoruz. köyde davul çalın, davul zurna çalındığı için davulun ve zurnanın sesinin gitmediği yere kadar uzaklaşmıştır. başka birileri orada davul azurnayla düğün yapıldığı için düğün yemeğinin haram olduğunu söylemiştir. Bu böyle şeyler haddi açmaktır. Yani sanki ben bunu yapmadım, ya Rabbi bak ben cenneti hak ediyorum. Manasına gelir ki Allah bizden canımızı istiyor. Malınla, canla cihad edip cenneti almanı istiyor. Böyle kendi kendine kandırıp, kendi kendine din üretip, halal haramlar üretip cennete gidemezsin. Allah herkesin ne mal olduğunu biliyor. Onun için Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Yani o düğüne gidenler hepsi haram işlediler. O temizdir ya. Kendini kirletmedi, cenneti hak ediyor. Sadece şeytanın oyununa gelmiştir. İnsanlarla beraber olmak gerekir. Sevincini paylaşmak gerekir. Yani sevindiğinde sevincini paylaşmıyorsan, sıkıntıya düştüğünde sıkıntısını paylaşmıyorsan, sen ne zaman kardeşinin yanında olacaksın? Kardeşlik bu muydu? Evet. Ben... E Selamun Aleyküm, hocama bir sorum olacak, benim sıkıntım var. Her namaz kılışımda gaz sorunu oluşuyor, oluyor. abdest tutamıyorum ya da ben öyle anlıyorum. Ama bir şeyler hissediyorum Rabbim razı olsun. Evet. İstanbul'dan Adem Arslan. Evet, Demişler. kesinlikle e, kardeşimiz öyle hissediyor. Evet. Sahabe de Resulullah Efendimiz'e böyle sorular sormuşlardı. Cevabı böyle vermişti. Böyle bir durumda e, bunu şeytanın hilesi olarak, ata şeytanın e, böyle kıl çekmesi olarak e, anlamak gerekir dedi. E, şeytan'a bu tavizli vermeyin buyurmuştu. Eğer e, idrarla ilgili bir durum olursa böyle bir acaba böyle abdestim bozuldu mu endişesi olduğunda buyurdu ki e, bu durumda böyle elinizi ıslatıp iç çamaşırınıza böyle bir e, şey yapın, silkeleyin. E, şeytan vesvese vermesen Zaten her taraf ıslak olduğu için vesvese veremez. Böyle bir taviz e, vermeyin buyurdu. E, abdesti aldım, olmuştur. Gerisi şeytanın verdiği vesvesedir deyip bu tavizin verilmemesi gerekir. Verilirse ne olur? Vesvese vermeye devam eder. Onu büyütmeye devam eder. Artık bize ibadet yaptırmaz. Eğer Resulullah Efendimiz böyle söylediyse, bize de düşer, ona tabi olmaktır, ona uymaktır. E, doğrusu da öyledir. Sonra göreceğiz ki o e, şeytanın verdiği vesveseler, o hal der geçer. E, kardeşimiz aynı zamanda gönlü de rahat olsun. Allah'ın peygamberi öyle buyurmuşsa, biz de öyle yapacağız. Ciddiye almayacağız, e, o tarafa dönüp bakmayacağız. Evet. Efendim, melamelik ile ilgili bir soru daha var efendim. Aslında kısmen cevapladınız. Melamilik hak yol mu? Önümde iki yol var, tarikat, melami, hangisine gideceğimi bilmiyorum. Evet. Kesinlikle. Kardeşimiz söyledim biraz önce, tercihini yaparken fıtratına göre tercih yapması gerekir. Yolların böyle çok olması rahmettendir. Gönlü hangi yolda yürümek istiyorsa orada yürüsün. Mesele Allah'ın rızasını kazanmaktır. Evet. Biz kendi tercihimizi söyledik. Resulullah Efendimiz'e en çok benzeyen yolu olsun diyoruz. Evet. Efendim bir soru daha var. Kabir azabını anlatabilir misiniz Allah razı olsun? Kabir azabını şöyle anlamak gerekiyor. Her şeyin mutlaka bir örneği vardır. Örnek olarak söyleyeyim. Bir insan düşünün uyudu yattı yani. Rüya gördü, rüyasında e, birileri ona işkence yapıyor, azap ediyor. Rüyada bunu hissediyor, korkuyor, kaçıyor, endişe ediyor ve bu rüya kıyamete kadar süren bir rüya olsun. Sadece bununla anlaşılması gerekir. O azap, gerçek bir azap çünkü. E, kabri, kabir azabını böyle anlaması gerekir. Kabirdeki azabı böyle anlaması gerekir. O başka bir alem. Uyduğumuzda da başka bir alemdeyiz. Gördüğümüz rüya da başka bir alemdedir. Yani beden orada yatıyor ama başka bir e, alemde rüya görüyoruz. Bunu böyle e, anlamak yeterlidir. Örnek olsun diye söyledim. Yoksa uzun uzun e, azabı anlatmak bayığı e, uzun sürer. Kısaca böyle olsun. Kardeşimiz kabul etsin öyle. Evet. Efendim dilerseniz yeni sorulara geçelim. Buyurun. Sonra iki kardeşimizin daha sorusu vardı geçen haftadan. Ondan evet. inşallah devam ederiz. Efendim Sevim Erdem Denizli'den göndermiş. Eniştem halam yaşlanınca ona baktı. O da bunun karşılığında tarlaların ben vefat edince senin olsun dedi. Ama vasiyetim o ki dedi. Ben ölünce bana mevlüt okutacaksın. Benim adıma yemek vereceksin dedi. Vefat edeli iki sene oldu ama imkansızlıktan dolayı henüz yemek veremediler. İmkanları olunca yemek verip mevlüt okutacaklar. Vefat edeli iki yıl oldu, bir babalı var mı diye sormuşlar. Evet. Allah bizi gücümüzün yetmediği bir şeyden sorumlu tutmaz. Gücü yetmemişse, imkanı olmamışsa sorumlu değildir. Ne zaman ki oldu, o zaman yapmaları gerekir. Eğer kardeşimiz için söyleyeyim, her Ramazan'da zaten iftar veriyoruz. Eğer Ramazana kadar kardeşimiz o mevlidi okutup yemek vermemişse bir iftari de onun adına, onlar adına vereceğiz inşallah daha veremedik desinler. İnşallah öyle yapacağız. Bu sorumluluk da kalkmış olsun. E, gönülleri rahat olmuş olsun. İnşallah i̇nşallah. Mesut Opçin göndermiş efendim. Selamun Aleyküm. İyi yayınlar. Hocamızı çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Sorumuz, Mürşid-i Kamil'i kabul etmeyenler Veysel-Karani Hazretlerini Hazretlerini örnek gösteriyorlar. Veselkarani Hazretleri bir mürşide tabi olmuş mudur? Yoksa direkt Peygamber Efendimiz'e mi tabiydi? Bunu nasıl anlamamız lazım? Teşekkürler, Allah razı olsun hepimizden inşallah. Evet. Veselkarani'yi şöyle anlamak gerekiyor. Kul nerede olursa olsun Allah ile muhataptır. Daha ona peygamberlik gelmeden peygamberliğin geleceğini biliyor nereden biliyor? Elbette ki Allah onun gönlüne vahyetmiş. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Yani Allah kulunu başı boş bırakmıyor. Buradan bunu anlamak gerekiyor. Yoksa mürşid olmadan biri yetişir diye bir şey çıkarmak, mana çıkarmak doğru değildir. Bununla beraber Allah o sevgiyi gönüle verir. Aslında bütün ruhlar Allah'a âşıktır. Evet, kul üstünü örtmüş olabilir ama üstünü tam olarak örtmeyenler Allah'a aşık olduğunu, Rabbini aradığını ve istediğini bilir. Vesel kararının üzerinden bunu anlamak gerekiyor. O da Allah'a aşık olduğunu biliyordu. Buna beraber Allah ona o ikramı da yapmış. Daha Resulullah Efendimiz'e peygamberliği gelmeden onu ona iman etmiş ve onu bekliyordu. Yani kul nerede olursa olsun, ben bilmedim, anlamadım diyemez. Allah o kula mutlaka bir şekilde öğretir, manasını çıkarıp, böyle anlamak gerekiyor. Yoksa mürşid olmadan da, mürşidsiz de yetişir, manasına gelmez. Buna beraber uzaktan da, hiç görmeden de olur. Eğer öyle bir imkan yoksa. Ama böyle bir imkan yok demek doğru değildir. Böyle bir imkan olunca, bahane üretmeye benzer. Bu nasıl bir bahane ürettirir insana? Ben üveysi yolundan gidiyorum. Yani benim mürşidem olmasa da, Allah beni yetiştiriyor. Birinin önünde yemek varken, ''Ya Rabbi, ben yemek yiyemiyorum, sen beni doyur.'' derse, ne kadar edebe aykırıysa, bir mürşidi kâmile ulaşabilirken, ulaşma imkanı varken, ''Ben, mürşidi olmadan beni yetiştir Ya Rabbi.'' demek de, o kadar edebe aykırı olur. Evet. Efendim, izin zorsa bir kısa bir ara verelim. Tabii, buyurun. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.